Rahim İnfitar Suresi Celane'inden bile okuyoruz. Suretü İnfitar Mekkiyetü Aşerete ayet 19 ayet-i kerimeden ibaret. Bismillahirrahmanirrahim. i̇z semaun fatara yani inşaatta. Gök ne olduğunda? Yarıldığında ikiye bölündüğünde. Affedersiniz karpuz gibi yani düşün. Karpuzu düşünün ikiye yarıldığı gibi. Gök de aynen öyle yarıldığında. O izel el kevâkibun teseret. Yıldızlarda inkadet ve tesakadet. Aynen Hani meyveli bir ağacı sirkelediğinizde patır patır dökülür ya. Aynı şekilde yıldızlar da patır patır döküldüğünde ve bir haruf denizler yandırıldığında ha futiye baduha fi badin bu şu anlamada gelir. Yani bütün denizler tek bir deniz haline geldiğinde onu da aynı söyleyeceğim vaktlerde ter az bu ve bir tatlı su ile acı su bir araya gelip birleştiğinde. Tuzlu suyla tatlı su birleşip bir araya geldiğinde, aslında denizler yandırılır mı? Yandırılır. yandırılır mı yani denizler yanar mı? Yanar, Nasıl yanar? Allah su, hikmetiyle He, Hikmetiyle amenle ama yani normal fiziki olarak da yanar. Yanar hocam. He. Su yanar, H2O'dan Değil mi? Oksijen, oksijen ve hidrojen. Yani birisi yanıcı, yanıcı. diğeri yakıcı. Biri yanıyor, diğeri yakıyor. Allah'ın bu büyük hikmetine bak. Yanan ve yakan maddeyi biz söndürmek için kullanıyoruz. Demek ki hidrojen ve oksijen birbirlerinden ayrıştırıldığı zaman işte sana ortaya benzinle kirbiti çıkmış oluyor. Sadece kirbiti çakacaksın o kadar. İşte sana denizlerin yandırılması. İşte denizler yandırıldığında veya bütün denizler tek bir araya geldiğinde ve tatlıyla tuzlusu birbirleriyle karıştığında daha bu izan kuburu boğsuyeret ve de tamamen orta fırlatıldığında daha önceki o tekasürde de dediğimiz gibi kulli ve turabuha tamamen toprakları karma karışık olduğu saçıp savrulduğunda ve bu ise mevtaha ve içerisindeki ölüleri dışarıya attığında ve cevabı iza işte buradaki iza ile başlayan şart edatının cümlesi ve ma'budife aleyha. Ha, bundan sonra gelen ona bağlanan cümledir. İşte bütün bunlar olduğunda ne olur? Alimet nefsun her bir nefis bilir ve her bir nefis de bilecektir. Yani yani ey küllü nefsin vakta hazir mezkurati bu sikretlerin vakitteki olmuş olan ki o da nedir? Be ve Kıyamet. O da kıyamet günü. Olmuş olan bütün bu olayları her nefis bilir ney bilir makademet minel amali önden amel olarak ne götürmüşse ne göndermişse vema ahhara veya ne yapmamışsa ne yapmışsa veya ne yapmamışsa her nefis bunu bilir felem tamelhu ki yapmamış olduğunu da bilir yapmış olduğunu önceden takdim ettiğini de bilir ya eyühel insan ey insan buradaki insandan kasıt ey kafir Mahakkake bir Rabbi -kerim. Kerim olan Rabbin'e karşı seni aldatan şey nedir? Niye kendi kendini, nefsini aldattın? Rabbin'e karşı o da kerem sahibi olan Rabbin'e karşı seni aldatan şey nedir? Ki hatta asayitu, o Rabbin'e isyan ettin. Elledim o Rabbin ki halakake bade ellem tekun. Sen daha önceden yok iken o Rabbin seni yarattı. Daha tesevvağe ve seni tesviye etti, düzenledi, dört dörtlük yaptı. Yani cahaleke müstebil khirqate salimen'l a'za'i organlarını birbirlerine uyumlu ve tam yaptı. He ve seni tadil edip düzeltti bir tahfif ve tecdidi. Faadeneke, faadeleke her iki şekilde de olabilir. Caja ki muhteşem hal kalk ki yaratılışını ölçülü yaptı dengeli yaptı. Mütenasibin adayı organlar birbirleriyle uyumlu. Leiset yedül rijlun atulu minli uchrâ. Anı ayak ve eller biri diğerinden uzun değil. İkisi de birbirleriyle uyumlu olaraktan seni yarattı. Adale o manasına. Ha, fa adaleke fi ey suretin maşae rakibeke. Buradaki ma zahid edasıdır. Seni dilediği şekilde terkip etti, düzenledi. Değişik dünyanın farklı farklı yerlerinde olan hücrelerini, elementlerini, minerallerini hepsini bir araya getirip seni en güzel bir surette yaratmış oldu. Kella hayır. Redun an anibi bir keremillahi teala. Allah'ın sana bu yapmış olduğu onca ikramı reddedi ikramı karşı gururlanmana karşı bu sana bir reddir. Senin bu hareketini bir reddir. Bel belki tükezzibune ey küffarun Mekke. Siz ne yapıyorsunuz ey Mekke kafirleri? Yalanlıyorsunuz. Neyi? Bir dini, bir cezai alel amal. Amellere verilecek olan cezayı siz inkar ediyorsunuz. Ve inna aleykum la hafiz minel ile amalikum. Oysa Kiramen alellahi katibine leha, kiramen katibin dediğimiz yazıcı olan melekler sizin üzerinizde bir hafızdır, koruyucudur, gözetleyicidir, sizin amellerinizin hepsini yazmaktadırlar. Ya lemune ma alun, yapmış olduğunuz şeyleri bilerekten o kiramen katibin olan melekler sizin üzerinizde muhafızdır, gözetici durumundadırlar. He. Ne yapıyorlar? Cemiyet ahu, hepsini, yapmış oldukları şeyin hepsini onlar biliyorlar. İmnel ebrare müminine sadeti nefi imaniim. İmanlarında doğru olan müminler, yani iyi insanlar, nefi na cenneti. Önceki surede geçtiği gibi, evet. Naim im cennetindedirler ama ve innel füccare, günahkarlar ondan kasıt el-fuffar kafirler ise lefi cehimin nar-ı ya, yakıcı yakıcı olan cehennem içerisindedirler ha yaslavnaha onlar oraya cehenneme atılırlar veya يدخلونها oraya girerler ve yuqasul harraha ve onun o sıcaklığını görürler <gülüyor> evvel o lanet yastavna Yavmuddin o ceza gününde ahiret gününde onlar o cehenneme atılır veya cehenneme girerler. Vamahum anha bir gaibin ve onlar aynı zamanda bir muhricine o cehennemden de çıkıcı değildirler o kafirler sürekli orada kalırlar. Vama edrake alemeke sana bildiren şey nedir? Sen bilir misin neyi? Ma o din günü nedir? Sınma O din gününü sana bildiren şey nedir? Sen bilir misin o din gününü? Yani bu niye iki kere söylüyor? Paziyumur şehnihi işin dehşetini, durumunu, önemini dile getirmek için. Yavumun yavumu o gün bir refi, yani hüve yav manasını, kasıt hüve yavum. O kıyamet günü var ya, o ahiret hesap günü. Lâ tenliku nefsun li nefsi şey'a. Hiçbir nefis bir şeye sahip olamaz. Yani minel menfaati bir menfaat elde etme konusunda hiçbir şeye hiçbir nefis sahip olamaz. Vel emru işte o gün iş, emir, yeme izin lillah. O gün iş, emir, hüküm, karar Allah'ındır. Yani la emreli li gayrihi fihi. Bunun dışında onun emrinin dışında bir emir söz konusu değildir. E yani lem yakun ahadan minet Dünyanın zıddına olarak. Dünyada bir sıkıntı olduğu zaman insanlar dayı buluyorlardı. Ama o ahiret gününde artık o dayı da yok. Tavassut edecek, araya koyacak bir insanlarda bulunmamaktadır. Eyvallah. Buyur.